Hani Allah kendilerine kitap verilenlerden onu mutlaka insanlara açıklayacaksınız onu gizlemeyeceksiniz diye sağlam söz almıştı. Fakat onlar verdikleri sözü arkalarına atıp onu az bir karşılığa değiştiler. Yaptıkları bu alışveriş ne kadar kötüdür.